Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicilere kulak verdiğiniz için teşekkürler. E, Going Sideways diye bir belgesel var. E, belgesel için düzenlenmiş müziklerden birisi e, Pretty Mess e, ve şarkıda e, We Will Be Okay, e, iyi Olacağız diyor. Evet, umarım daha güzel, sağlıklı günlerimiz olur. Geçiş dönemindeyiz, hayatta kalma çabası var. Hemen herkes bundan sonra ne olacağını, nasıl olacağını sorguluyor. Umarım daha fazla kişi ve kurum çözüm üretmeye, sade ve doğal bir şekilde yaşamaya başlar. İlham vermesi için Going Sideways yan yolda gitmek belgeselinden bahsedeyim. Going Sideways 81 dakikalık belgesel bir film. İlham verici 6 kişinin öyküleri var. O yüzden bugün bu filmden bahsetmek istedim. Madem bir arayış halindeyiz. Ee, ekolojik felaket, endişe verici bilimsel çalışmalar, e, ekonomik krize rağmen e, yan yola sapan, e, çözüm arayan, minimal ve doğal hayatlar kuran, e, başkalarına da ilham kaynağı olan e, Johan, Mark, Marie Claire, Christian, e, Bob ve e, Pickro. Tohumu, sivil itaatsizliği, permakültürü, topluluk olmayı ve bütünselliği anlatıyorlar bu belgeselde. Seçtikleri yolda yeni tarım modellerinin mümkün olduğunu gösteren ilgi çekici, kararlı, azimli ve ilham verici karakterler. Ee, yaşam tarzı seçimleri ve tarıma yaklaşımları azimli olmaları insana kendi e, tüketim alışkanlıklarını sorgulatıyor. Bu kadar almalı mıyız, bu kadar tüketmeli miyiz. Ee, umut dolu ve umut e, veren bir film. Ee, yönetmeni Sebastian Maonji e, belgesel 2017 yılı yapımı. Ee, i̇nsanın hayat tarzını değiştirmesi hiç kolay değil. Ee, ama böyle e, kişilerle karşılaşınca, e, böyle kişilerden oluşan bir topluluk içinde birbirine destek olan kişiler ve e, doğaya buluş, bulaşınca eski sisteme dönmek de çok kolay değil. Belgeseldeki karakterlerden birisi Marie Claire. Kendisi çiftçi bir aileden değil şu anda tarımla uğraşıyor çiftçilik yapıyor ailesi işçi sınıfından kendisi de konuşma terapisi eğitimi almış 10 sene boyunca da bu mesleği yapmış konuşma terapisi olarak çalışmış. Daha sonra Mark'la tanışıyor ve kırsalığa taşınıyor. Mark'ın yanına taşınıyor. Peynir yapmaya başlamış. Peynir yapma işinde kapmış ve sevmiş. Böyle bir damağa gelişkin. Peyniri yalnız başına yaptığı için, yalnızlık çekmemek için ilk başlarda konuşma terapistliği işini bırakmamış. Çocukları olduğunda doğum izni esnasında tarlaya gelip daha çok çalışmış, deneyim kazanmış, peynir işine de devam etmiş, yavaş yavaş tarımla uğraşanlarla kaynaşmaya başlamış. Ron and Lori diye bir birlikte bir dernekte de görev alıyor. Ürünlerini pazarda satmaya ve alıcılarla son kullanıcıyla da muhatap olmaya başlamış. Organik ürünlerle ilgili bu dernekte de görevler alıyor. 1985'ten beri organik üretimi yapıyor. Ee, 1985'lerde organik bu kadar yaygın değildi ee, ve biraz da fantastik algılanıyordu. Ee, şimdi daha yaygın. Ee, Mary Claire'in ve Mark'ın yaptığı üretim organikten de organik sayılabilir. Ee, çünkü hayvanların yemi... E, çiftlikte ne üretiliyorsa o, dışarıdan organik e, veya GDO'suz da olsa hayvanlar için yem, mısır almıyorlar, e, küspe almıyorlar. Çünkü bu yemler e, üretimin seyrini değiştirip e, artırabiliyor. Mesela hayvanların daha fazla süt vermesini sağlayabiliyor. E, o yüzden de çiftlikte ne üretiliyorsa hayvanlara e, onu vermeyi e, ve e, üretimi de gereksiz yere artırmamayı e, planlıyorlar. E, bazen masraflı da olsa hayvanları Alp dağlarının eteklerine götürüp e, otlatıyorlar. E, Marie Claire'in hoşuna giden şey e, ham maddeden yani sütten başlayıp en başından başlayıp son kullanıcıya kadar gidebilmek. Ee, üretimin her sürecini kendileri yapıyorlar. Ee, tüketicilerle de birebir e, yani son kullanıcılarla da birebir temas halindeler. Ee, son kullanıcılardan anında geri bildirim alıyorlar. Ürünü kullananlardan bazen e, kullanıcılar diyor ki bu hafta sütün tadı farklıydı. Evet farklı olabilir. Çünkü o hafta hayvanlar başka bir otlakta mesela Alp Dağları'nın eteklerinde otlamış oluyorlar. Her yerde aynı otlar ve çiçekler yok. Ne yediklerine bağlı olarak verdikleri sütün de lezzeti ve aroması değişebiliyor. Kooperatife sütü satıp böyle bir ham maddeden vazgeçselerdi. Bu üretime girmeselerdi, tüm bu değişimi ve üretimi göremeyeceklerdi. O yüzden üretmeyi, doğal şeyler üretmeyi, insanlara iyi gıdalar sunmayı seviyorlar. Bu son kullanıcılarla da etkileşim halinde olmayı seviyorlar ve ürünleriyle de gurur duyuyorlar. Yalnız şunu da belirteyim. Bu çiftçiler vegan değiller. E, yetiştirdikleri hayvanları kesip satıyorlar. E, bir kısmını kendileri de tüketiyor. Hayvan kesme işinde başkasına havale etmiyorlar. O zaman hayat ve ölümle de başka türlü bir ilişki kurmuş oluyorlar. E, belgeseldeki diğer karakterler e, Bob ve Picro adındaki kuzenler. Permakültür öğrenmişler. Doğal tarım yapıyorlar ve tohumla uğraşıyorlar. Onların da asıl işi tarım değil, çiftçilik değil. Birisi sosyal hizmetler, diğeri web tasarımında çalışıyor. Aileden çiftçi değiller. Tek tek dolu tohumları boşlardan ayırıyorlar, iyilerini seçiyorlar. Doğa her şeyi biliyor ve yoluna sokuyor aslında. Ee, i̇nsanın yaşadığı yerde yetişen bitkilerle beslenmesi gerektiğine inanıyorlar. O zaman daha dirençli ve güçlü oluyor. Hatta daha da lezzetli oluyor. Ee, eskiden insanlar e, yola seyahate çıkacakları zaman yanlarında tohum kesesi taşırlarmış. Her yerden farklı tohumlar toplarlarmış. Ee, bugünlerde insanlar tohumu o kadar önem vermiyorlar. Ama tüm yaşam onun içinde. Tohum kutsal bir şey. Hayatın özü belgeselin diğer karakterlerinden birisi Christian aktivist bayağı bir aktivist işini gücünü bırakıp tarıma başlamış tarıma başladığı ilk senelerde hibrit olmayan tohum bulmakta zorlanmış sonra yavaş yavaş hibrit olmayan tohumlara da erişmiş. Susuz ve kurak geçen mevsimde bile hasat yapmış. Çünkü hibriti olmayan tohumlar o coğrafyanın zorlu iklim koşullarına daha dayanıklı olabiliyorlar. Aktivist olan kişilerin de dirençli olması gerektiğini, bu işe zaman ayırması gerektiğini, azimli olması gerektiğini söylüyor Christian. Üstelik girdiğiniz her mücadeleyi de kazanamayabiliyorsunuz kazanmamayı da göze alarak hayatına adamış Hatta çocukları bize yeterli zaman ayırmadın, şu olduğunda bu olduğunda sen yanımızda yoktun diye serzenişte de bulunmuyor değiller. Ama çocuklar biraz daha büyüyünce kendisini anlayacaklarını umuyor. Yurttaş olarak da üzerine düşen şeyleri yapmanın tatmin edici olduğunu söylüyor. En nihayetinde çocuklar babalarına günün birinde neden hiçbir şey yapmadın diye hesap sormayacaklar. Christian tohumu bir güç bir bomba olarak anlatıyor çünkü tohum insanları besleyen hayat kurtaran bir şey kimin elinde tohum varsa üstelik eski tohumlar kendine yeter hale geliyorlar tohum şirketleri kar elde edemedikleri için rustik atalık tohumlarla ilgilenmiyorlar ama patentini alıyorlar ki kullanılmasın diye. Bir de genlerini alıyorlar ki daha dirençli tohumlar üretebilmek ve tohumu kontrol edebilmek için. Çiftçilerse her sene kullanabilecekleri tohumları tercih ediyorlar tabi. Hibrit tohumlar ise dejenere oldukları için diğer bir sene kullanılamıyor. Çiftçiler de her sene tohum şirketlerinden tohum almak zorunda kalıyorlar. Evet, belki diyeceksiniz ki bunları biliyoruz. Ama bunları e, bu farklı karakterlerden duymak, farklı hayatlarda görmek güzel. Belgesel e, çok sulama gerektirmeyen samanlama ve tepecik yöntemi, kızıl derilerin üç kız kardeş dedikleri birbirine destek olabilecek bitkilerin yakın aralıklarla dikilmesi, ilaçlama gerektirmeyen yöntemlerden de bahsediyor. Belgeselde pek çok birlik, federasyon ve kooperatifin adı geçiyor. Belgeselde voluntary rappers'dan aktivist Jean Baptiste Lebuda, Lebuba ile de çekim yapılmış. Lebuba, kolektifinin e karşısında duranları destekleyen hukuk ve politikacılara karşı mücadele veriyor. Şiddetsiz sivil itaatsizliği savunuyor tarıma, çevreye zararlı yasalar ve tüketicilerin özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara karşı mücadele veriyorlar. Bazen polislerle karşı karşıya kalıyorlar ve polis bu Şiddeti savunmayan, şiddet uygulamayan kişilere oransız bir şiddet uyguluyor. Ee, sorumlu bir vatandaş olarak yapabilecekleri tek şeyin e, şiddete başvurmadan sivil itaatsizlik olduğunu düşünüyor. Ee, Gandhi'nin şiddetsiz eylemlerinden esinleniyorlar. Etkili olan yöntemlerden birisi de bir bölgede, bir yerde bir topluluğun uyguladığı ve işe yarayan yöntemleri, diğer aktivistlerin kendi bölgelerinde uygulamaları ve kendi bölgelerinde topluluk kurmaları. E, farz edelim, what if topluluğu da böyle kurulan e, topluluklardan birisi. Ee, özet olarak bu belgesel, e, bütünün bir parçası olduğumuzu, hatta güçlü bir parçası olduğumuzu, sandığımızdan da daha güçlü olduğumuzun altını çiziyor, bunu söylüyor. E, Şide siz e, itaatsizliği, sivil itaatsizliği öneriyor. E, belki dünyayı dünden bugüne değiştiremeyiz ama hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Bizler de tohumlar gibiyiz, çeşitliyiz. Üstelik suya ve toprağa ihtiyacımız var. Herkesin birbirini beslemeye ve desteklemeye ihtiyacı var. Tohumlar umut. Hepimizde birer tohumuz, umudu taşıyoruz. Gerçekten de umut ve ilham verici bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Bugünlerde ücretsiz izlemeye açık. Belgeselin adı Going Sideways. Evet bir müzik arası vermenin zamanı geldi. E, The Strokes'un yeni albümü The New Abnormal'dan Ode To The Mad dinleyeceğiz. E, şarkının bir yerinde başlarında Drums Please Fab diyor. Dedikten sonra da davul giriyor. E, i̇nsanı şaşırtan bir şarkı. E, yorumlara bakınca pek çok insana bu karantina günlerinde e, iyi gelmiş. Dinleyelim. the story. Something special for me I'm gonna say Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler. E, müzik arasında The Strokes'un yeni albümü The New Abnormal'dan Ode to the Mad Sea dinledik. Ee, i̇lk yarıda Going Sideways belgeselinden bahsettim. Ee, bu belgesele internet üzerinden e, erişebilirsiniz. Going Sideways 81 dakikalık belgesel bir film. Ee, i̇lham verici 6 kişinin öyküleri var. Ee, ekolojik felaket, endişe verici bilimsel çalışmalar, belirsizlik, ekonomik krize rağmen e, yan yola sapan, çözüm arayan, Minimal ve doğal hayatlar kuran, başkalarına da ilham kaynağı olan Johan, Mark, Marie Claire, Christian, Bob ve Picro gibi kişilerin öyküleri, tohumu, sivil itaatsizliği, permakültürü, topluluk olmayı ve bütünselliği anlatıyorlar. Yaşam tarzları ve tarıma yaklaşımları, Azimli olmaları, insana kendi tüketim alışkanlıklarını da sorgulatıyor. Umut veren bir film. Yönetmeni Sebastian Majongi. Şimdi yaşam alanlarında kaliteyi artıran tasarımlardan bahsedeyim. Bu tasarımın adı bir Voices. Bespoke Voices. Bir ses herkese uymaz diye başlamışlar. Tasarımcıları Amerika Birleşik Devletlerinden Vocal ID ya da Vocalit. Stephen Hawking dünyanın en parlak zihinlerinden birisiydi. Aynı zamanda unutulmaz sesi de çok konuşulmuştu. E, 80'lerde bilgisayar tarafından üretilen konuşma e, algoritmalarının öncüsü e, Dennis Klad tarafından yaratılan Perfect Paul sesi ikonik bir hale gelmişti. Hawking bu sesi değiştirmek istemedi. Çünkü sonra bu ses teknolojileri de çok gelişti. Ee, üstelik bu ses Amerikan aksanı ile konuşuyordu. Ee, ile 2014 yılında bir araya geldiklerinde e, kraliçe İngiliz Hawking'e şaka yollu bir şekilde o Amerikan aksanın hala duruyor mu diye sormuştu. Hawking evet aslında telif hakkı bile var diye cevap vermiş. E, Hawking gibi bugün milyonlarca insan e, benzer iletişim cihazlarını kullanıyor ancak kullanılan sesler kişiye özel değil kişiyi yansıtmıyor e, sesi çok sınırlı bir katalogdan seçmek zorunda kalıyorlar. E, Vokal ID'nin, e, vokalidin kurucusu e, Doktor Rupal Patel şöyle bir deneyimini anlatıyor. E, bir sergi salonuna girdim ve kendi farklı iletişim cihazlarını kullanarak sohbet eden küçük bir kıza ve yetişkin bir adama tanık oldum. E, kişiye özgü olmama durumundan etkilendim ve her bireye kendine özgü ses verecek bir çözüm oluşturmanın önemli olduğunu hissettim diyor. E, düşünsenize küçük kız da yetişkin adam da benzer ses ve e, tonlamayı kullanarak konuşuyorlar. Ee, i̇nsanlar gerçekten bazı şeylere tanık olmadan e, gerçek ihtiyaçların ne olduğunu anlamayabiliyor. Ama bu tür çarpıcı şeylerle karşılaşınca e, gerçek ihtiyaçları karşılamak için e, tasarıma başvuruyorlar. E, vokalidin oluşturduğu bir spok sesleri alıcının vokal DNA'sının ve Voice Bank veritabanından eşleşen bir konuşmacının Kayıtlarının bir karışımı. Bu özel tasarlanmış dijital sesler, suskunlukla yaşayanların kendilerine özel oluşturulan bir sesle duyulmalarını sağlıyor. 26 binden fazla insan, benzersiz kişiye özel e, ...sentetik sesler oluşturmak için kullanılan 14 milyondan fazla cümleye katkıda bulunmuşlar. E, ve şirketin kuruluşundan bu yana ebeveynler ve uzmanlar... ...iletişim cihazının e, kullanımında %300'ün üzerinde artış olduğunu bildirmişler. E, kullanıcıların özgüven e, ve e, bağımsızlıkları artmış... E, şirketin misyonu da, e, tasarımı da güzel bence. E, i̇nternet sitelerinde de e, demoları var. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Bu tasarımın adı Oleosponge, Oleosüngeri. E, Tasarımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nden Argon Ulusal Laboratuvarı. E, temiz su, sanitasyon ve su altındaki yaşamı korumak için yapılmış bir tasarım. Petrol sızıntılarına karşı geliştirilen bir teknoloji hatırlarsınız 2010 yılında Deepwater Horizon sondaj borusu patladığında Amerikan tarihinin en kötü petrol sızıntısı gerçekleşmişti. Su yüzeyine yayılan petrolü toparlamadan sorumlu ekip yıkıcı bir gelişmeyi fark etti. Deniz tabanından köpüren milyonlarca galon petrolün tamamı yüzeyde toplanamıyordu. Toplayamadılar. Bazıları suyun yüzeyinin altında toplanıyordu. Herhangi bir araç ve teknolojiyle de bunlara erişilemiyordu. Ayrıca su kütlelerinde her yıl binlerce petrol kalıntısı kalıyor. Bu kalıntıların çoğu hiç temizlenmiyor. Deniz, kıyı ve nehir ekosistemlerine zarar veriyorlar. Ee, Oleo sünger yağı sudan kolayca hemen bir malzeme olarak tasarlanmış. Ee, bu sünger yaygın yoğun yağ tabakalarının yanı sıra e, o suyun üstünde gördüğümüz ince parlak yağ tabakalarını da emebiliyor. E, ekip ilki olarak e, mobilya yastıklarından ev yalıtımına kadar her şeyde kullanılan e, poliüretan üreten köpük kullanarak e, tasarıma başlamış. Biraz deneme yanılmadan sonra daha önce geliştirilen yağ tutucu aslarla malzemeyi kaynaştırmanın bir yolunu bulmuşlar. Ee, biraz dış mekan koltuk minderine benziyor. Arabalarda vardır ya. E, Oleo süngerin sağlam olduğu iddia ediliyor. E, yağdaki kütlenin 90 katına kadar yakalayıp hapsedebiliyor. Hem sünger hem de hapsedilen yağlar tekrar kullanılıyor. E, bu da bir döküntüyü, bir e, kalıntıyı temizlerken e, hiçbir atık oluşmadığı anlamına geliyor. E, bugüne kadar da ekip yüzlerce test gerçekleştirmiş. Oussal e, petrol yayılımı müdahale araştırma ve yenilenebilir enerji test testiinde e, D1 deniz suyu tankı var. E, bu tankta test edilmiş Sünger hem alttan hem de su yüzeyinden e, dizel ve ham petrolü toparlayabilmiş. E, gemi trafiğinden ötürü, e, dizel ve petrolün biriktiği, biriktiği limanları temizlemek için de rutin olarak kullanılabilir bir sünger bu. E, teknik e, esneklik sunan bir e, yapısı da olduğu için deniz suyunda bulunan yağın yanı sıra diğer kirleri de, kirlilikleri de temizlemeye uyarlanabiliyor. Aleo Sünger ile birlikte programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Doğal sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.